İyi pazarlar, değerli izleyenler, bu program bir farkına varış yolculuğu ve benim konuklarım belirli alanlarda Farkındalığı gelişmiş insanlar ve bugün benim konuğum Ali Saydam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Ee, Ali'cim bu son kitabın eş ve müşteri nasıl kaybedilir konusu son derecede önemli. Hem iş hem eş. <gülüyor> çok önemli iki konu ve ben bunu çok zevkle okudum. Her şeyiyle... Dengeli ve yaşamın içinden gelen, özellikle sizin deneyimlerinizle yoğrulmuş bir kitap. Onun için teşekkür ediyorum. Hem yazdığın için hem de geldiğin için. Rica ederim hocam, rica ederim. Siz emredin, biz koşar geliriz. Her zaman ederim. size saygımız sonsuz. Ve de eziliyoruz tabii. Sizinki kadar velüt değiliz ve sizin kadar verimli değiliz biz ama elimizden geldiğince kendi tecrübelerimizi hedef kitlemizle paylaşmaya çalışıyoruz. ...karınca karınca bir katkımız olsun istiyoruz. Bu arada ben de sizi tebrik edelim. İki kitabınız birden geçti. Evet. En, en ikisi de muhteşem. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi tabii ben bu... ...bugünkü konuşmamda böyle kitabın özetlenmesi falan değil ama... ...burada sohbetimize konu olacak. Önemli konuları seçmiş durumdayım. Ee, burada öne almış olduğunuz kavramlarda... ...o kadar çok kavramlar üzerinde durdum, notlar aldım falan... Konuşacak olsak iki günümüz alır. Fakat karşınızdakini anlamak ille de ona katılmak demek değildir konusunun altını çizmesiniz. Hmm. Bence bizim toplumda önemli bir konu. Önemli bir konu. Bunun biraz açmanı istiyorum. Evet. Şimdi özellikle popüler kültür alanında hocam şöyle bir bakacak olursak bunun taşıyıcısı, bir numara taşıyıcısı televizyon. Şu anda televizyonlara bakacak olursak gençlere, halka örnek ve önder olan e, televizyona bakacak olursak genellikle ben gladyatör programları diyorum bunlara. Arena var. Arena. Arena'da çıkıyorlar gladyatörler birbirlerini öldürüyorlar. Seyirciler de müthiş bir heyecanla bunları seyrediyor. Ve genelde katılmak ve katılmamak ikilemi üzerine kurulu bütün bu e, popüler kültür e, aksiyonları. Evet. Oysa İletişimin evet. temel özelliklerinden bir tanesi, karşı tarafı anlamaktır, katılmak değil. Yani, katılmadan anlamak mümkün mü? Mümkün. Ee, ve de zaten genellikle yüzde yüz mutabık olmak mümkün değil. Yani mutlaka anlaşamadığımız bir, yer, bir şeyler oluyor. Normali bu değil mi? Normali bu. Çünkü bambaşka yerlerden geliyoruz. Genlerimizdeki kodlar farklı, kültürlerimiz farklı, değerlerimiz farklı. Doğal olarak da bazı hususlarda an, yani birbirimizle mutabık olmayışımız e, doğal. Fakat evet. anlamamamız için bir neden değil bu. Anlamaya çalışmak bence en önemli faktör. Evet. İlişki ve iletişim yönetiminde. Evet. Ondan dolayı ben bir ortama gittiğimde böyle insanlar konuşurken hep böyle şey e, aynen e, birbirleri gibi düşünüyorlarmış gibi ...gördüğüm gibi böyle mış gibi bir durumdan şüphelenmeye başlıyorum. Yani diyorum bunlar iç dünyalarında acaba ne var? Ee, ama şunu mu demek istiyorsun deyip ondan sonra da ben farklı düşünüyorum diyebilme onun özlemini çekiyorum hakikaten. Evet, evet. Yani farklı düşünmek ve ayrı fikirlerde olmak birbirimizi anlamamız için engel değil. Yani bu esas altını çizmek istediğim husus bu. Bir, birbirimizi e, anlayabilmenin yöntemini arayıp bulmak lazım. Evet. Birbirimize katılmanın değil yani. mutabık olmak zorunda değiliz. Çok önemli bir şey söyledim Adicim. Birbirimize katılmanın değil, birbirimize anlamanın yollarını bulmalıyız. Evet, evet. Bu tahmin ediyorum karı-kuza ilişkisi de içinde önemli. Kesinlikle. Politik hayat içinde önemli. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani özellikle özel müşteri ilişkisinde böyledir. Yani evet. siz ille de e, her müşterinizle... %100 mutabakat içinde olmak zorunda değilsiniz çünkü bambaşka yetişme koşullarından geliyorsunuz Bambaşka eğitimlerden geliyorsunuz Hizmet verdiğiniz müşterinizle %100 anlaşmanız gerekmiyor o yüzden Ama %100 anlamanız gerekiyor anlamazsanız işte orada problem başlıyor eşinizle de ilgili evet. Öyle yani onu da anlamazsanız ee, Oysa bir de enteresan bakın bizim gene ulusal karakterlerimizden bir tanesi şudur hocam Anladığını, anladığınızı hissettiği zaman karşınızdaki e, kendisine katılmanızdan daha çok size sevgi ve sevkat besliyor. Ne kadar önemli, evet. Seni evet. anlıyorum demek, Sen, evet. sana katılıyorum demekten daha pozitif duygu yaratıyor karşı tarafta. Ben onu psikolojik olarak görebiliyorum. Yani özgürlük veriyorsun. Kendin gibi, kendin gibi olduğun Aynı, halde ben aynen. sen olduğun gibi, gibi kabul, kabul ediyorum, ediyorum, değerli görüyorum. Değerli evet. Çok önemli. Zannederim çocuklarla ilişkimizde de çok önemli. Ergen çağdaki e, ana baba çocuk ilişkisinde de e, son derece önemli. Ve bunun gibi daha birçok benim heyecan duyduğum konular var. Bunlardan bir tanesi de yani o kadar veciz ifadeler var ki e, vazgeçmek özgürlüktür diyorsunuz. Evet hocam. Şimdi e, e, bunun bir bedeli de var tabi. Var e, Bununla ilgili böyle bir sohbet kurallamışsın. <gülüyor> çok kritik bir konu tabii. Vazgeçmek evet. çok zor hocam. Çünkü mülkiyet e, doğduğumuz andan itibaren bizim varlık nedenimiz olabiliyor. Aldığımız kültür bazen bizi ona doğru yönlendiriyor. Yani benim oyuncağım, benim arabam, benim evim, benim annem, benim babam, benim kardeşim vesaire Bu posesif dediğimiz e, dünya duruşu egemen oluyor üstümüze ve ...vazgeçebilmemiz çok zorlaşıyor. Yani oysa her e, vazgeçmediğimiz, sıkı sıkıya bağlı olduğumuz şey... ...biraz Arapça olacak ama çok iyi anlatıyor. Tasallut haline gelebiliyor. Yani e, obsesyon diyebiliriz evet. e, yabancı evet. dilde. Obsesif bir ilişki haline gelebiliyor. Şu kalemimle bile benim aramda obsesif bir ilişki olabilir. Yani... Bunu mesela bir şekilde kaybettiğim anda dünyam kararıyor olabilir. Bu kadar beni etkiliyor olabilir. Oysa işte vazgeçmek özgürlüktür. Bir noktaya gelindiği zaman bazen müşteri ilişkisinde de eş ilişkisinde de ben bunu deneyimlemiş bir kardeşiniz olarak ifade edebilirim. Bir noktaya geldiğiniz zaman vazgeçebiliyor olmanız lazım. O vazgeçebiliyor olmak. Aslında vazgeçmek demek değildir yani. Vazgeçebiliyor olmak ile de vazgeçmeniz gerekiyor demek değildir. Ama o tasallutun ve hükmün altına, e, hakimiyetin altına girmeme potansiyelini elinizde tuttuğunuz zaman o size belli bir özgürlük veriyor hocam. Ya. Bunu müşteriyi de böyle daha doğru taht, e, tatmin edebiliyorsunuz, eşinizi de. Eğer orada bir, o vazgeçmeyi her an, bir sonraki cümle şudur, yani eşinize ve müşterinize... O her an gidebilecekmiş gibi davranabilirseniz ilişkiliği daha sağlıklı ve sağlam tutabiliyorsunuz. Evet ve buradan şöyle bir mesaj da çıkıyor. Ben seninle ilişkinde özgürce buradayım. Evet. Her an bırakabilirim ama bir şeyler bulduğum için buradayım. buradayım. Evet evet. Ee, böylelikle şimdi ve burayı çok anlamlı kılıyor. Ee, ve o zaman şimdi ve burayı yaşıyorsunuz yani esas evet. itibariyle. Hocam, bu kitabı sanki sizin için yazmışım gibi bir duyguya kapılıyorum. Şöyle, benim izlenim kitapla ilgili şu, e, af buyurursanız ifade etmek istiyorum. E, kitap çeşitli kesimlerden, çeşitli kültür düzeylerinden aşağı yukarı pek çok insana hitap ediyor. E, buradan sevgili e, analım, e, bizim çaycı geçenlerde geldi bana kitabını e, imzalatacak. Dedim ki, okudum, okudum dedi. Ee, ne dedi bu kaldı aklında hatıralarınızı yazmışsınız dedi yani o benim o, o içinde ya. yazdığım adı e, ne e, Asuman adı Şimdi canım. Geldi Asuman evet. Hanım. o e, kendi kepçesi ne kadarsa o kadar almış hakikaten kitabın içinde benim bir sürü e, hayatımda yaptığım gaflar ve e, salaklıklar e, var onlardan çok şey öğrendim benim üniversitelerim onlar yaptığım hatalar ee, o onlara e, takılmış. Evet. Çok hoşuna gitmiş. Ve açık yüreklilikle yazmışsınız. Değerli izleyenler konuştuğumuz kitap Eş ve Müşteri Nasıl Kalbediler Ali Saydam. Ve bu kitapta Alicim ben sizin ne kadar açık yüreklilikle bunu yazmış olduğunuzun da farkındayım. O nedenle de ayrıca kutlamak isterim. Çünkü hakikaten kendini olduğu gibi kabul etmemiş bir insanın böyle fiyakadan yaşayan bir insanın yapabileceği bir iş diye Bir nevi barış getiriyorsun kendi hayatına. Merhaba diyorsun ve yolculuk devam ediyor. Bu merhabanın içerisinde bizi de almış durumdasın. Ondan dolayı kutlarım. Hocam bu arada sizin de bu kitapta bir katkınız olduğunu siz bilmiyorsunuz tabi. Ben söyleyeyim. Ben sizin bir konferansınızı izledim. Askerimize ve Kültür sesinde Evet. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın düzenlediği bir e, toplam evet, kalite e, toplantısında hatta e, sabahki oturumda Mustafa Koç konuştu. Evet. Ondan sonra siz konuştunuz. O yaptığınız konuşmada sizin oğlunuzla ilgili bir hatıranızı anlattınız ve evet. ben o hatada çok şey öğrenmiştim. Hani bir sınava hazırlanıyordu oğlunuz. Evet, evet. O e, hikayeden. Sizin e, kendinizi eleştire eleştirebiliyor olmanız beni çok etkilemişti. Ben demiştim ki bu olgunluk göstergesidir. Yani insanın Aynen kendi öyle. kendisiyle e, hafif dalga geçebilmesi ve kendi e, yaşamından e, böyle hataları da içeren kesitleri açık yüreklilikle ifade edebilmesi olgunluk ifade Keşke bir gün hoca gibi olsam demiştim. Kaç yıl oldu bakın 4 yıl falan oldu o, evet. e, konferanstan bu evet. yana. O kitapta çok etkisi vardı. Teşekkür ederim. Şu an benim için e, özel bir an oldu. Şu anı yaşıyorum. Ne kadar güzel. Ve tabi bunun getirdiği bir özgürlük var. Yani bir nefes alışınız değişiyor. E, şimdi dinleme ile ilgili üzerinde ısrarla duruyorsunuz. O nedenle bunun üzerine biraz girmek istiyorum ben. Çünkü birçok konular var ama benim toplumumda bugün yaptığımız sohbet nelere daha çok dikkat etmemiz gerektiği konusunda oluyor. Dinleme üzerinde dururken geri bildirime önem veriyorsunuz, geri bildirim üzerinde ısrarla duruyorsunuz. Neden? Benim şöyle bir tehlike var ilişkilerimizde, tek yönlü asimetrik dediğimiz bir ilişki türünü yaşamaya daha mütemayiliz yani daha eğilimliyiz. O da şu yani. Televizyonlardaki tartışma programlarında, o gladyatör programlarında bunu daha net görüyorsunuz. Millet birbirinin sözünü kesiyor. Bazen dört kişi bir arada konuşuyorlar ve buna Rabarber derler şeyde, e, yayıncılık dilinde. O Rabarber o durumu ortaya çıkıyor. E, anlaşılmıyor zaten kim ne diyor ve hiç kimse karşındakinin ne dediğiyle ilgili değil. Oysa bir iletişimi veya ilişkiyi yönetebilmek müşteri eş hiç fark etmez Olabilmesi için hani dedi ki anlamak lazım, mutabık olmak şart değil. Ama anlayabilmenin birinci koşulu ise dinlemek, aktif dinlemek. Yani e, onun ne dediğini gerçekten anlamaya çalışarak dinlemek. Onu değiştirmek değil yani, ama dinlemek e, ve dinledik, dinlediğinizi belirtmek karşıya. Yani sizin şu anda beni dinlediğiniz gibi dinlemek. Evet. Yani evet. ben sizin bakışınızdan, gözlerinizden, vücut dilinizden beni hakikaten dinlediğinizi hissediyorum. Bu da bana kendimi daha rahat ifade etme özgürlüğü tanıdığınız hissini veriyor. Bu nedenle dinlemek konuşmaktan bana sorarsanız daha önemli ama bunu çok zor öğreniyoruz hocam. Ben, Öyle değil mi? <gülüyor> Valla ben yıllar sonra bunu öğrenebildiğimi söyleyeyim. Ben şahsen bunu evet. hala doğrusu öğrenebildiğimi de bilmiyorum. Emin değilim. Çok zor dinlemek. Konuşmak daha kolay yani. Bir enteresan kitapta da şey vardır, Nazım Hikmet'in e, muhteşem bir e, eseri e, vardır, Taranta Babu'ya Mektuplar diye. Evet. Orada e, Taranta Babu Habeşli bir bayan, onun sevgilisi İtalya'da o, üniversitede okuyor, Taranta Babu'ya, sevgilisine mektup yazıyor. Orada bir mektu, yazdığı mektuplardan bir tanesinde e, şöyle bir ifade var diyor ki, Taranta Babu... E, Musolini çok konuşuyor diyor. Çok korktuğu için çok konuşuyor diyor. Yani e, dinlemek yerine konuşmak insanın bir korkusunun ifadesi. İlle de karşıya kendisini bir şey anlatacak. Hiç önemli değil dinlemek, dinlememek. O yüzden e, ilişkiyi doğru yürütebilmek, yönetebilmenin tek, tek e, aracı, başka aracı da yok. Ha, dinlemek. Dinlemediğiniz takdirde mümkün değil yani. Evet. Ve tahmin ediyorum bizim toplumda ailede olsun genellikle dinleme davranışının çok az olduğunu görüyoruz. Onun için bu sürecin altını tekrar tekrar çizmek istiyorum. Çocuk da bunun farkında. Evet. Yani çocuk konuştuğu zaman böyle dinleyen bir gözle baktığında birden bir enerjisi yerine geliyor. Onun ruhunu beslemiş oluyorsunuz hakikaten. Ve Hoş gibi yapmamak lazım ama. Gerçekten dinlemek lazım değil hocam? Daha aradaki farkı biliyor. Biliyor değil mi çocuk? Ya. Kesinlikle biliyor. Herkes biliyor ya. Evet. Yani herkes biliyor da bazıları belli ediyor, bazıları belli etmiyor ama herkes anlıyor onu, hissediyor yani. Evet. Karşındaki beni dinliyor mu, dinlemiyor mu? Evet. Yani kabullenilme, e, uluslararası terminolojisiyle recognition dedikleri yani benimsenme ve kabullenilme duygusunu Çocuğa özellikle fark etmiyor çocuk, eş, müşteri. Bunların hepsinde bir kabullenilme e, meselesi var. E, onu eğer o eşi aşamazsanız evet. ve aktif olarak doğru dinlemezseniz ilişkiyi yönetmeniz mümkün değil. Gerçekten öyle ve ben bir aileye girdiğim zaman çocuk gergin, rahatsız mı, sürekli mız bir şey mi yoksa rahat mı? Ha, bu çocuk demek ki bir dinleme ortamı var diyorum. Bu çocuk Bravo. sohbet içinde olabilmiş anasıyla babasıyla ki tahmin ediyorum çocuk 10 günlükken başlayabilir e, bu olay. Ve ondan dolayı yani 10 tane temel soru sormuşsunuz ve onun içerisinde giriyorsunuz. Hepsi son derecede pratik ve onların içerisinden seçerek buradaki kısa zamanımızda sohbet etmek istiyorum. Ve gelmek istediğim bir tane daha konu var. Böyle vurucu cümleler var. Örneklerle veriyorsunuz ama ben ona, onu burada açmamı istiyorum. Çok seçenek özgürlük değildir. Hayde. <gülüyor> Ulan benim özgürlük tanımım değişti. Fakat bakıyorum evet. Niye? <gülüyor> Hocam bak hep cımbızla çekip alıyorsunuz. Doğru. Ee, şöyle bu e, hep tersi düşünülmüştür. Yani e, ne kadar çok alternatif olursa o kadar iyi diye evet. düşünülmüştür. Oysa ne kadar çok alternatif varsa insanın e, karar verme süreci o kadar tanlı ve acılı oluyor. Çünkü karar verme hocam siz tabii ki daha iyi biliyorsunuz da ben pratikten ifade etmeye çalışayım. Karar verme süreci bir e, şey, e, bir şiddet aktı. Yani karar verdiğiniz zaman A ve B arasında iki B de olabilir bir şey, A da olabilir bir şey. Siz A'yı tercih ettiğiniz zaman B'yi şiddetle geri Hayır diyorsun ona. Hayır diyorsun. Evet. O bir e, sizin e, bilinçaltınızda aslında her an var olabilme şansı olmuş olan bir seçeneği e, sağlam dişi föker e, gibi kenara atmış oluyorsunuz. Şimdi i̇şte A da B arasında bu böyle ya be A B C D F G olsa ne yapacaksınız? Şiddeti evet. daha da feci bir duruma getirmiş oluyorsunuz. Bu ise e, insanın özgürlüğünün tamamen e, kısıtlanması demektir. Oraya odaklanıyorsunuz ve o şiddet aktif içinde yorulup kalıyorsunuz. Bu nedenle e, ne kadar azaltırsanız seçenekleri o kadar özgür olabilirsiniz. Aslında e, bu tabii ki hem İslam mistikleri hem İman mistikleri e, karar vermemeyi savunuyorlar. Hmm. Öyle bir hayatı yeniden üretmek e, mümkün ki diyorlar o karar vermenize gerek kalmadan hayat sizi o e, kendiniz için doğru olduğu an kanala doğru zaten götürür diyorlar. Eğer siz kendinize doğru dürüst adam gibi sahip çıkarsanız Sağ diyorlar. Şarkı, Fakat yani. bunu e, yaşamak, e, söylemek kadar kolay değil hocam. Yani hmm. hiç karar vermeden yaşa bilen insanın... Mesela ben <gülüyor> Ee, sizin gibi böyle bilge kişilerin bu işleri halledebildiğiniz düşünüyorum. Yani Hı. şöyle bir hatırlayın son seyircilerimiz de kendi kendilerine sorabilirler. Son 24 saatte, son bir haftada kaç karar vermişler acaba? Çok karar veriyoruz tabii. Yani Kalkıyorsun, onu mu giyeyim, bunu mu giyeyim? Evet. Yani bugün ben sizin programa gelirken kravat konusunda bir hayli. Öyle evet. mi? güzel, ayda güzel, çok güzel baba. Yani e, <gülüyor> tabii çok fazla seçeneğim var. Bir evet. sürü kravat var. Evet. E, Yıllardar beri birikmiş olan hangisini takayım diye. Evet. Bir de eşimin faktörü var. Ha biraz sarık kravat takıyorsun diye o <gülüyor> kızıyor. Düşünsenize, bas bir olay yani şu bildiğiniz evet. kravat yani. Ondan sonra işte e, ro rozetlerimi. E, Oradan al buraya tak, işte bu, çok az e, <gülüyor> aksesuarımız olmasına rağmen işte burası aman gözükmemesine rağmen bakın göstereyim. İlle böyle sarı olsun. Çünkü bunlar bu düğmeler sarı. Evet. İşte buna da ona göre saat takayım falan. Evet. Çok düşük, düşünse bir bayanda düşünün bunu. evet Yüzlerce seçenek var bir giyim kuşamda. erkekte de o kadar yok yani. Hı -hı. Buna rağmen çok seçenek. Her hal insanı evet, evet. E, bir e, zayıf duruma, problemli duruma sokabiliyor. O yüzden evet. mümkün olduğu kadar azaltmak lazım diyoruz seçmenler. Evet, evet. Değerli izleyenler, bu sohbete kısa bir aradan sonra devam edecektir. İzlemek. De Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu ile İnsan Insana programı devam edecek. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu ile İnsan Insana programı devam ediyor. değerli izleyenler konum Ali Sardam. İletişim ve ilişki konusunda Türkiye'de ufuklar açan bir insan bugün programa geldi zenginleştirdi yeniden teşekkür ederek. Güzel. Alicim bu son konuştuğum noktaya biraz açmak istiyorum şimdi. Çok seçenek hakikaten eğer hazır değilsen, algılayamıyorsan, değerlendiremiyorsan insanın kaybolmasına da yön açabiliyor. Acaba diyorum liderliğe baktığımız zaman özellikle mesela ailede veya iş yerinde. O lider ki diyelim ailede çocuklarının hangi seçeneklerle karşı karşıya gelme konusunda önceden bir hazırlık yapıyor. Onların algılayabileceği kadar seçenekler ortamına koyuyor. Hepsinin içerisine bırakıp kaybolmasını önüne. Böyle bir yaklaşış tarzı anlamlı geliyor mu %100, sana? Yüzde yüz. Yüzde yüz anlamlı geliyor. Genel anlamda sadece aile değil, genel anlamda lider tarifi yapıyorsunuz aslında. Yani ben Atatürk'e dönüp bakıyorum. İşte bizim tarihimizdeki önemli liderlerden bir tanesi. Padişahlara da bakabiliriz. Evet. Fatih Sultan Mehmet'in babasına yazdığı o meşhur mektup nedir? Seçenekler ortadan kaldırma mektubudur. Yani padişah bensem gel ordunun başına geç. Sen sen gel ordunun başına geç. E, mektubu evet. e, Fatih Sultan Mehmet'in babasına yazdığı tam tipik bir seçenekler ortadan kaldırma jestidir. Atatürk'ünkü de e, Gazi Mustafa Kemal Eee dönemi ve hatta Mustafa Kemal Paşa dönemine bakacak olursak orada da öyledir. Seçenekleri hep azaltma eee çok doğru tespitiniz yani liderlik evet. vasfıyla eee seçeneklerin azaltma kabiliyetinin eee birlikte anılması gerektiği konusuluk tespitine yüzde yüz katılıyorum. Yani böyle bir çorba gibi mesele ortaya koyup insanları eee kararsızlık ve e, müpermiyet, belirsizlik içinde bırakmak bir lider tavrı değildir. Evet. Ve bu bence e, sürekli bir yönettiğin kişilerin, lider olduğun kişilerin e, kapasitesini bilme, bilgilerini bilme, yavaş yavaş zaman içerisinde hazırlayarak onları yeni seçeneklerle karşılaştırma durumu olabilir ki. Kendi başına bence önemli bir konu. Şimdi bu e, Kitabın akışı içerisinde güvenilir insan olmak, itibarlı insan olmak konusunda ısrarla duruyorsun. Ee, bu hem müşteri ilişkisinde hem de eş ilişkisinde güvenilir. Ee, arkadaşımız Emre Kongar, e, bir insanın erişebileceği en üst mertebe güvenilir insan olmaktır demişti benim yaptığım bir programda ki çok güzel. Bir çok. Şarkıda. Neden buna ihtiyaç duyuyoruz? Neden güven ...konusu bu kadar önemli. Ee, şimdi şöyle... E, ...kafalarımızın içinde hocam... ...filtreler ve kotalar var. Şöyle sorayım, söyleyeyim. Bana deseler ki Doğan Cüceloğlu nasıl yumurta pişirir? Ne derim biliyor musun? Mutlaka çok iyi yumurta pişiriyordur yani. Böyle bir kafamızda filtre var. Yani... E, bu nasıl çalışıyor? Ben psikolog değilim ve bir de e, bireysel psikolojiyle e, bilimsel düzeyde pek bir itibat, itibatım olmadı ama bunu gayet net biliyoruz ki uygulamadan. Buna ön yargı diyen var. Bence ön yargıdan ziyade yargı da denebilir. Yani niye ön yargı olsun? Yargı bu. Yani ben filtre diyorum buna Hı. veya nasıl araba kullanır? Sizinle ilgili bana sorsalar deseler ki Doğancıcelo nasıl araba kullanır? Ben derim ki çok temkinli, çok dikkatli, saygılı. Çünkü araba kullanma bir paylaşım meselesidir. Çünkü yol paylaşıyorsunuz. O tarafı kaho kullanıyor, kah ben kullanıyorum. On Böyle bir zımni anlaşma, ha bire bir anlaşma yapıyoruz aramızda. Sollamıyorum ben, geçmiyorum onun şeridine. Onun şeridine geçtiğim zaman da bunu hak etmem lazım falan. Şimdi bu nedenden dolayı derim ki Doğancı çok iyi araba kullanıyor. Hiç sizin arabanıza binmememe ve hiç sizin nasıl araba kullandığınızla ilgili bir fikir sahibi olmamama rağmen. Evet. Şimdi da filtre diyoruz. Şimdi güven bu filtrelerin bir numaralı e, lensi diyelim. Yani birine güveniyorsanız eğer o insanla ilgili diğer hayatın diğer alanlarında da hep o olumlu bir in, e, intiba elde ediyorsunuz ki buna itibar diyoruz zaten. Evet. Bunu e, yakaladığınız takdirde çok kolaylaşıyor hayatın geri kalan tarafı. Yani örneğin eğer eşiniz şu duyguya sahipse e, Doğan Bey e, başka çok önemli bir e, işi yoksa mutlaka evine gelir. Birinci tercihi eviyle, evinde ve ailesiyle birlikte olmaktır. Algısına eğer sahipse bu dönüyor e, işte çocuklarına saygılıdır, e, misafirlerine çok iyi davranır. Efendim beni korumak e, konusunda daima bir planı vardır e, kafasında gibi yan e, etkilerle beraber donanıyor. Bu donanmışlık işte o güven duygusuyla başlıyor. Bunu tesis etmek e, çok zor, e, zordur. E, bunu bozmak çok kolaydır. E, şeydeki kuş gibi derler. E, teldeki, telgraf telindeki kuş gibi. Böyle elini çırptığın zaman gider. Bir de alıp onu oraya üzerine zor koyarsın derler. Doğru. Bu güven unsuru Ay Çok yani. güzel örnek bu. Evet, evet. yani evet. Güven, güveni tesis etmek çok zordur. Ama onu bir kere küçücük bir yalan söyle. Küçücük bir yalan söyle. Yani hani bu hırsızlığın büyük küçüğü olmaz gibi. Yalan da böyle bir şeydir. Bir kere yalan söyle. O güven bir kere sarsılsın. Yani çok nazik bir konudur. O yüzden teşhis %100 doğru. Yani. Aynen yani. katılıyorum ben de ve bunu e, tesis etmek evet. e, insanın bazen yıllarını alabiliyor ama bir kere de tesis edilirse o çok ciddi bir e, şey oluşturuyor işte filtre oluşturuyor evet. hayatın diğer kesimlerinde kolaylaştırıyor. Ve e, Zanderin Fukuyama adında Japon orijinli bir Amerikalı sosyolog, sosyal sermaye kavramı olarak kullanılıyor Bravo. toplumdaki tabii itibarı güveni herhalde. Evet. Ben, evet. ben bilmiyorum ama düz doğru tabii. E, ve çok önemli. Fukuyama'yı yani. biz bir tek şey tarih bitti teziyle hatırlıyoruz. Ha, bu ondan sonraki <gülüyor> çalışması bildiğim kadarıyla ondan dolayı e, mesela yabancı sermayeye o. O topluma yatırım yapacaksanız önce ölçün. O toplumda güven var mı? Ee, çünkü yaptığı araştırmaya göre toplumda ne kadar çok güven varsa e, sermaye o kadar karlı olarak dönüyor. Ve bir de e, toplumdaki güvenle açılan dava sayısı arasında bir ilişki korolasyon kuruyor. Koroyasyon kuruyorlar. Yani. Kuruyor. Evet, çok doğru. Bu... Bugün görüyoruz hakikaten. Tabii, tabii. Böyle bir araştırma da var. yani Dünyada insanların birbirlerine güvenme... Oranını da hesaplıyorlar böyle bir endeks var yani Türkiye'nin de odur, orada durumu pek Parlak değil açıkça ifade edeyim yani komşuna Ne kadar güveniyorsun e, Ona ne kadar evet. inanıyorsun falan Bu e, Pek e, Yüksek puanlarda değiliz bu, Bütün bu e, Bu tür araştırmalarda Prof. Yılmaz Esmer'in Yaptığı dünya değerler araştırması vardır orada da net olarak çıkıyor ki e, Bütün bu parametrelerde Kuzey Avrupa e, Ülkeleri açık ara Öndeler yani Amerika'dan falan da öndeler. İstihbaliçilerler e, onlardan da öndeler yani. Evet. Ve mutluluk ölçümlerinde de onlar öndeler. Evet, yani aynı böyle. Evet. Şimdi e, böyle aklıma gelmemiş ama senin söyleyişin içerisinde okuduğum zaman ay Allah doğru ya <gülüyor> böyle nasıl ifade edilir? falan dediğim şeylerden bir tanesi fazla olan yanlıştır. Evet. yani. Eline sağlık, aklına sağlık. Bu, böyle söylendiği zaman halk da e, anlayabilir. Ama bunun mantığını birdenbire göremeyebilirler. Neden evet. fazla olan yanlıştır? Evet. Şimdi e, fazlalık bir algılama meselesi olarak görüyorum hocam. Yani çok para var, çok para ne zaman fazla haline gelir? Eğer ihtirasla bütünleşirse yani o zaman fazla haline geliyor Mesela kifayet ve ihtiras eğer birlikte gidiyorlarsa mesele yoktur. Ama ihtiras tamam. kifayetin önüne geçiyorsa e, o zaman hani kifayetsiz muhterislik denen durum çıkıyor ortaya. Hmm. Fazlalık algısı da bunun gibi bir şeydir. Yani paranın fazlası olur mu? Tabii ki olur. Eğer sen onu e, bir e, iktidar ve baskı aracı olarak kullanıyor ve e, kendi karakterolojik yapının çok daha ötesinde bir yere konumluyorsan parayı o zaman fazladır. Fazla olan da o zaman zaten mutsuz ettiği için de yanlıştır. Yani çok basit örneklerle tabii bunu diyalektik, bunu çözmüş. Yani tuzu yemeğe biraz koyduğun zaman lezzetli oluyor. Biraz daha koy, eh biraz tuzlu bir yemek oluyor, biraz daha koy yiyemiyorsun. Şap gibi oluyor. Şeker de böyle. Yani çok şekerli, tatlı mesela sevmez bazıları. Evet. Ben güneyliyim, babam kilisedir. Biz e, baklava deyince e, ruhumuzu satarız. Öyle bir tanım getirilebilir bizim için yani. <gülüyor> çok e, severiz tatlıyı. E, evet. Fakat çok tatlı baklava da yenmez yani. O göğnünü evet. e, hani e, bunaltır derler. Şimdi bu nedenle e, ifratla e, tefriti birbirine karıştırmamak lazım. Yani bir şeyin aşırısı fazlasının mesela fa çocukla ilgili olarak. Evet. Hani çocuğa evet. itina göstermek, ona e, saygı göstermek, sevgi göstermek, anlayış göstermek. Bütün bunlar tamam. Fakat bunu sırf çocuğa odaklanan bir anneyi düşün. O çocuğa cehennem azabı yaşatıyor. Aynen öyle. Yani... Evet. E, hayatı boyunca tek anlamı kocası olan mesela <gülüyor> genelde e, bayanlar e, çocuktan sonra ya çalışmıyorlarsa böyle bir tehdit var çocuk yapıyorlar ve çalışmıyorlarsa ben arkadaşlarıma <gülüyor> diyorum ki mutlaka çalışsın eşin <gülüyor> niye diyor diyorum ki sana sarar. Yani e, <gülüyor> başka bir şey yok. Çok sevgi ola, yani tamam. Çok seviyor kocasını. He. Ama düşünsene bütün gün neredeydin? On telefon nasılsın? Toplantı arasında telefon, yolda telefon, böyle bir sarma olayı içinde e, o aşırılık fazla olan yanlıştırı bir kez daha doğruluyor. Evet. Bu tahmin ediyorum mesajlar içinde e, geçerli bir şey çok değil doğru. mi yani? Ha. fazla mesaj. Algıyı... Yani mesajlar birbirine çarpan değil bölen etkisi yapar hocam. Evet. Yani zaten günde ortalama beş bin tane şey duyuyormuşuz. Ee, mesaj Mesaj alıyoruz Marka. Evet. Mesaj. Ma mesaj. Hı hı. Bu beş bin tanesi zaten kafamızın içinde böyle bir... Allah'tan bu program e, erken yayınlanıyor hocam. Bir avantajımız <gülüyor> var. Yani akşama doğru insanların beyni doluyor zaten. Of! <gülüyor> <gülüyor> mesajlar birbirlerini... E, ...yok edebiliyorlar dikkat etmek lazım. Ben e, bir derneğe üyeyim. E, hakikaten e, yardım etmek istiyorum. Fakat günde sekiz tane mesaj gelince... ...iki hafta sonra bırakıverdim artık. Okumayı da bıraktım. Evet, evet. E, yani anlamlı gelmemeye başladı bana. Okurken onu hatırladım hakikaten. O, fazla olan. E, evet. <gülüyor> çok fazla konuşmak, çocuğa sürekli nasihat etmek, nasihat etmek, nasihat etmek. Eee... Çok önemli bir bilgelik diye düşünüyorum. Hakikaten e, nerede duracaksın o fazlalıkla ilgili? Bizim verirseniz bu geri kalan 3 dakika içerisinde bir de belirsizlik konusunda. Belirsizlik evet. iletişimin en büyük düşmanıdır diyorsunuz. Evet hocam, Hele de arkadaşlar. özel müşteri ve eşi ilişkilerinde. Evet. Hocam şu anda Türkiye'nin içinden geçtiği durumun tipik e, e, göstergesi bu belirsizliğin hocam. Bu programın içinde böyle bir konuyu örnek olarak bile açıp tartışmak bence hatalı olabilir. Fakat buna rağmen çok belirgin olduğu için ifade edeceğim. Şu son günler, günlerdeki Türkiye'deki tutuklamalar ve yargılamalar süreci tam tipik bu belirsizliğin iletişimi nasıl algılamayı nasıl olumsuz yönde etkilediğine bir örnek. Yani e, hiç kimse... E, kesin bir şey söyleyemiyor yani kim suçludur nedir hangisi terör örgütüdür değildir ortada gelen hatlarıyla yıllardır devam eden aylardır devam eden tam adı üzerinde bir müphemiyet bir belirsizlik var bu sosyal olarak işte güven ortamının ortadan kalkmasına algılamanın iyice kirlenmesine neden olabiliyor aynı şey Cumhuriyet Halk Partisinin içinde işte o onu e, taciz etti mi etmedi mi Belki e, ötekinin kuyusunu kazdı mı, kazmadı mı, ka kağıttan kaplandı, değildi, İstanbul'a il başkanı yaptın, o il başkanı neden gitti? Bütün bunların tamamının içindeki o belirsizlik algılamayı ciddi olarak zayıflatıyor. Gelelim e, e, eş ve müşteriye. Aynı şey orada söz konusu. Eğer bir müşteri veya eşiniz Hı -hı. sizle ilgili... Kafasının içinde bir soru işareti oluşmaya başladıysa bu algının bir numaralı düşmanı hocam. Şöyle ifade edeyim. Ee, bir film vardı Ronin diye. Robert De Niro ve Jean Reno'nun oynadı. Böyle ikisi beraber oturuyorlar. Sohbet ediyorlar. Diyor ki bir Robert De Niro Jean Reno'ya. Çok basit bir cümle bakın. Bence çok etkileyici. Diyor ki şüphe varsa gerçektir diyor. Şimdi bu e, çok kritik. Yani bu şüphe ortamını yaratacak, pemiyeti oluşturacak bir e, atmosfere neden olduğunuz takdirde bunun negatif bir algıya dönüşmesinde kabullenmeniz gerekir. Evet. Çok güzel bir sohbetti. Değerli izleyenler, eş ve müşteri nasıl kaybedilir? Ali Saydam. Bu kitapla bugün burada konuşamadığımız gerçekten üzerinde düşünülecek ve okurken gülümseyeceğiniz birçok konular var. Anneciğim, geldiğin için tekrar teşekkür ediyorum. Unutma, sen Türkiye'nin bir zenginisin. Gurur duyuyorum. Estağfurullah. Lütfen üretmeye devam et. Değerli izleyenler, önümüzdeki hafta buluşmak üzere efendim. Hoşça kalın.